Başı kapalı ama tesettürüne gerektiği şekilde riayet göstermeyen, dikkat etmeyen insanların hükmünü soruyor. Tabii ki tesettür dediğimiz zaman tesettür sadece başörtüsü değildir. Evet, başörtüsü farzdır. Bunu bir defa söylememiz gerekiyor. E, ayet-i Kerime'de e, buyuruluyor ki, e, Efendim, وَالْيَطْرِبْنَا بِهُمُورِهِنَّ ala جُيُوبِهِنَّ Hanımlar başörtülerini örtsünler diyor bu ayeti de açıktır. Bu bir emirdir. Yani biz şunu söylemeyeceğiz. Yani şöyle giyinmektense sen başını aç böyle söyleyemeyiz. Ama şunu söyleyeceğiz. Tesettür sadece başını örtmek değil. Tesettür bir hanımın İslam'ın emrettiği şekilde Kur'an'ın emrettiği şekilde örtünmesidir. Maalesef Şimdi bu kardeşimiz bu soruyu niye soruyor? Haklı olarak soruyor. Maalesef kimi insanlar var ki bunlar başlarını örtmüşler. Başlarını örtmüşler ama onlara tesettürlü denilemez. Bunlar örtünmüşlerdir. İslam'ın emri gereği örtünmüşlerdir denilemez bunlara. Belki de bazı insanların içinden geçiyor ki keşke başını örtmeseydi gibi geçiyor. Bazen bu tesettürlü hanımlar o kadar yanlış Hareketler, davranışlar içerisinde bulunuyorlar ki mesela diyelim ki erkeklerin olduğu bir ortamda bütün avazı çıktığı kadar kahkaha atıyorlar. Evet. Bu doğru bir davranış değil. Veya işte başını örtmüş, daptaracık bir elbise giymiş, daptaracık vücuduna yapışan evet. bir pantolon giymiş, efendim kısacık sadece belki dizlerine kadar gelmeyen bir şey giymiş ama... Oturduğu zaman bütün endamı falan belli oluyor. Evet. Ee, yani tesettüre e, uymak sadece bir kere daha ifade edelim, e, başını örtmekle olmaz. Onlara da iade etmesi gerekir.